Bilallah min ash rahim Al-hamdulillah rabbil-'alamin. Ve salat ve salamü ala Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ijmäin. Saydırdın yener Riyazü's-Salih hadis kitabımızın 212. babu olan gece namazının fazileti konu ile ilgili ayetler. Ey peygamber. Gecenin bir vaktinde kalk ve müminlerin önderi olman hasebiyle sana özgü ve yalnızca sana farz bir ibadet olarak teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni hem dünyada hem de ahirette tüm yaratılmışların gıptayla bakacağı yüce bir makama makam-ı mahmuda erdirecektir. İsra suresi ayet 79 onlar gece vakti herkes derin uykusundayken sıcacık yataklarını terk ederek namaza kalkar, korku ve ümit içinde Rablerine el açıp yalvarırlar. Secde suresi ayet 16 Onlar gecenin çok az bir kısmında uyur, saatler boyu ilim, ibadet ve tefekkürle meşgul olurlardı. Zariyat 17 Konu ile ilgili hadisler Ayşe radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bazen ayakları şişinceye kadar saatlerce gece namaz kılardı. Ben kendisine ey Allah'ın Resulü niçin böyle yapıyorsun? Kendini neden bu kadar yoruyorsun? Oysa senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlanmıştır dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz o halde bana bunca nimetleri bahşeden ve böylesine lütufkar davranan Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Buyurdu. Ali radiyallahu anh anlatıyor bir gece peygamber aleyhisselam Ali ile Fatma'nın kapısını çaldı ve onlara namaz kılmayacak mısınız diye seslendi. Peygamber aleyhisselam ailesi ve yakınları başta olmak üzere çevresindeki bütün insanları iyilik ve ibadetlere teşvik eder. Özellikle de gece namazı kılmaları için yakınlarını bazen bizzat kendisi gidip uyandırırdı. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam Abdullah ne iyi adamdır bir de gece namazı kılsa buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim diyor ki O günden sonra babam Abdullah geceleri pek az uyurdu. Gecenin büyük bir kısmını namaz kılmakla geçirirdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ona şöyle demiştir. Ey Abdullah sen filan kimse gibi olma. Çünkü o önceleri gece namazına devam ediyordu. Fakat artık kılmaz oldu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselamın yanında bütün gece namaza kalkmayıp sabaha kadar uyuyan bir adamdan söz edildi. Peygamber aleyhisselam kinayeli bir ifadeyle. Öyleyse o adamın kulağına şeytan pisliği akıtmıştır. Çünkü şeytan boş ve manasız işlerle uğraşan, faydasız sözlerle oyalanan ve artık kulağı ilahi sözleri ve ezan sesini duymayacak kadar kirlenen kimseleri tuzağına düşürüp hükmü altına alır ve onları en değerli ibadetlerden alıkoyar buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsan uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç düğüm atar Yani çeşitli vesvese ve telkinlerle ona uykuyu, tembelliği, cazip hale getirmeye Azim ve iradesini felce uğratarak onu ibadetten alıkoymaya çalışır Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var mışıl, mışıl uyu diyerek Düğüm attığı yeri eliyle sıvazlar Şayet o kimse uyanıp Allah'ı anarsa düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa bir düğüm daha çözülür, bir de namaz kılarsa şeytanın attığı bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve zinde bir şekilde sabaha çıkar. Fakat geceliğin kalkıp Allah'ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa huzursuz ve uyuşuk bir halde sabaha çıkar.'' Abdullah bin Selam radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey insanlar aranızda selamı yayın, fakir fukaraya yemek yedirin, akrabayı gözetin, geceliğin insanlar uykudayken namaz kılın ki böylece huzur ve selamet içinde cennete giresiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ramazan ve Şaban'dan sonra en kıymetli oruç Allah'ın rahmet ve mağfiret ayı olan muhaddemde tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz da gece namazıdır. Abdullah bin Ömer radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat olarak kılanır. Gecenin sonuna kadar her iki rekatta bir selam vererek bu namazı kıl. Sabah namazı vaktinin girmesinden endişe ettiğin zaman bir rekat bitir kılarak namazını tamamla. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ıma diyor ki, Peygamber aleyhisselam gece namazdan ikişer rekat olarak ve her iki rekatta bir selam vermek suretiyle kılar, namazını bitireceği zaman da son olarak bir rekat bitir kılardı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor, Peygamber aleyhisselamın bazı aylarda, Günlerce oruç tutmadığı oluyordu Öyle ki artık o ay Hiç oruç tutmayacak diye düşünürdük Bazen de o kadar oruç tutardı ki Artık o ayı tamamen oruçlu geçirecek zannederdik Onun hayatında ibadet ve istirahat iç içeydi Ve o her ikisinden de nasibini alırdı Öyle ki Onu gece namaz kılarken görmek istesen mutlaka görürdün Uyurken görmek istesen o halde de görürdün. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor Peygamber Aleyhisselam geceleri 11 rekat namaz kılardı. Bu namaz kılarken sizden birinizin 50 ayet okuyacağı kadar bir zaman başını kaldırmadan secdede dururdu. Sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kılar. Sonra müezzin namaz vaktinin geldiğini haber verinceye kadar sağ tarafına uzanıp dinlenirdi. Yine Ayşe radiyallahu anlatıyor Peygamber aleyhisselam Ne Ramazan ayında ne başka bir zamanda gece 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. 13 rekat kıldığını söyleyenler sabah namazının 2 rekat sünnetini de buna ilave ediyorlar. Peygamberimiz namazın rekat sayısına değil güzelliğine önem verirdi. Önce 2 rekatta bir selam vererek 4 rekat kılardı ki Onların güzelliğini ve uzunluğunu ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sonra dört rekat daha kılardı. Onlar da aynı şekilde uzun ve tarif edilemeyecek güzellikteydi. Sonra yatağını uzanıp bir süre dinlenir ardından tekrar kalkıp üç rekat daha kılardı. Ben ey Allah'ın Resulü vitri kılmadan mı uyuyorsunuz? kalıp namazı kaçırmaktan veya yeniden uyanırken güçlük çekmekten korkmuyor musunuz diye sorunca, Ey Ayşe benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyurdu. Yine Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam gecenin ilk kısmında yatıp uyur son kısmında kalkarak gece namazı kılardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir gece Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kıldım. Ayakta o kadar uzun süre durdu ki bir ara uygunsuz bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Kendisine ne yapmayı düşündün ki dediler. Peygamberi yalnız bırakıp oturmayı düşündüm diye cevap verdi. Huzeyfe bin El Yaman radıyallahu anhuma diyor ki bir gece Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kıldım. Fatiha'nın ardından Bakara suresini okumaya başladı. Ben içimden herhalde 100 ayet okuyup ruka varacak dedim. Fakat 100 ayetten sonra da okumaya devam etti. Ben yine içimden surenin tamamını bir rekatta okuyacak dedim. O yine devam etti. Tam şimdi ruka varacak derken Nisa suresini okumaya başladı ve onu da bitirdi. O zamanlar Kur'an henüz tamamlanmamış olduğundan sureler şimdikinden çok daha kısaydı. Ayrıca sureler arasında bugünkü gibi bir sıralama henüz yapılmamıştı. Sonra Ali İmran suresine başladı, onu da bitirdi. Ayetleri ağır ağır okuyor, içinde Allah'a tesbih etme emri bulunan ayetler gelince tesbih ediyor. Dilek ayetleri gelince "Allah'ım, senden cenneti isterim." diyerek dilekte bulunuyordu sığınma ayetleri gelince de Allah'ım cehennemden sana sığınırım diyerek Allah'a sığınıyordu. Sonra nihayet rüküya vardı. Rükuda subhane rabbiyele azim azamet sahibi olan Rabbim her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederim dedi. Rükuda kalışı da aşağı yukarı kıyamda durduğu gibi uzun oldu. Yani kıyamda duruşu nasıl her zamanki kıyamında uzun olduysa Ruku'da eğilmesi de her zamanki rukundan uzun oldu. Sonra semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allah kendisine hamd eden işitir. Hamd yalnızca sanadır ey Rabbimiz diyerek ruku'dan doğruldu. Hemen hemen ruku'da kaldığı kadar uzunca bir süre böylece ayakta durdu. Sonra secdeye vardı ve Subhana rabbiyal a'la. Yüce Rabbimi her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederim dedi. Secdesi de aşağı yukarı kıyamı gibi uzun oldu. Yani kıyamı nasıl her zamanki kıyamından birkaç kat uzun sürdüyse, secdesi de her zamanki secdesinden birkaç kat uzun sürdü. Sonra bu şekilde bir rekat daha kılarak namazı bitirdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama hangi namaz daha faziletlidir diye sordular. Peygamberimiz kıyamı ve kıraat daha uzun olan cevabını verdi. Abdullah bin Amr bin Elas radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah katında en değerli oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Allah katında en değerli namaz da yine Davud aleyhisselamın namazıdır. Davut gecenin yarısına kadar uyur sonra kalkıp gecenin üçte biri kadar bir süre namaz kılardı. Sonra yatıp altıda bir süre kadar tekrar uyurdu. Yani geceyi altı eşit parçaya bölerek ilk üç diliminde uyur. Dördüncü ve beşinci dilimlerinde kalkıp namaz kılar. Altıncı diliminde yine uyurdu. En değerli oruca gelince Davut peygamber bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. En değerli oruca gelince Davut peygamber bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Gece saatleri içinde öyle bir an vardır ki bir müslüman gece ibadetinde o zamana rast gelir de Allah'tan Dünya veya ahiretle ilgili bir hayır dilerse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Bu sadece belirli geceler için değil her gece için geçerlidir. Öyleyse gecenin farklı saatlerinde kalkıp namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ederek bu anı yakalamaya çalışın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz gece namazına kalktığında ibadete ısınıp alışması için hafifçe kılacağı iki rekat ile namazına başlasın. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselam geceliğin kalktığında namazına hafifçe kıldı iki rekatla başlardı. Yine Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor Peygamber aleyhisselam herhangi bir hastalık veya başka bir sebepten dolayı Gece namazını kılmadığı zaman ertesi gün o namazı kaza etmek üzere kuşluk vaktinde 12 rekat namaz kılardı. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimse geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği Kur'an cüzünün tamamını veya bir kısmını okuyamadan uyur da Sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa Gece okumuş gibi sevap kazanır Ebu Hureyre radıyallahu anhtan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Geceliğin kalkıp namaz kılan Hanımını da namaza kaldıran Kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran erkeğe Allah merhamet etsin Aynı şekilde geceliğin kalkıp namaz kılan Kocasını da namaza kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kadına da Allah merhamet etsin. Ebu Said el-Huduri ve Ebu Hureyre radiyallahu anhum'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Bir kimse gecenin eşini uyandırır da, beraberce veya ayrı ayrı iki rekat namaz kılarlarsa, Ahzab suresinin 35. ayetinde cennetle müjdelenen Zakirin Allah'ı çok anan erkekler ve Zakirat Allah'ı çok anan kadınlar zümresine kaydedilirler. Ayşe radiyallahu ahten Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden birisi nafile namaz kılarken uyku hali bastırırsa uykusunu alıncaya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 uyku bastırdığı için Kur'an okurken deli dolaşmaya başlar ve okuduğunu anlamayacak duruma gelirse yatıp uyusun. Evet saygı değer dinleyenler. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.